Mmm. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve İmamımız İmam Gazali rahmetullahi aleyh Allah'a giden iman yolu üzerinde özellikle düzeltmemiz gereken şeyleri izah ediyordu. Kalbin afetlerden korunması gerekiyor nasıl dilin, nasıl gözün, nasıl kulağın korunması gerekiyorsa kalbin de korunması gerekiyor deyip yoğun bir şekilde kalp koruması üzerinde durmuştu. Bu kalp korunmasının ayrıntılarına girmiş ve hatta ısrarla kalbi korumadıkça ne dilini ne gözünü ne kulağını koruyamazsın, elini ayağını koruyamazsın. Temel merkez kalptir insanda. Demişti birkaç ders bu izah yaptık. En son kalbi kibirden korumak gerektiğini anlattıktan sonra biz bu kalbi kibirden korumayı dört afet üzerinden anladık. Şimdi belli sorularla onu açmaya çalışacak. Rahmetullahi aleyh. Fe inkulte eğer dersen ki Faida kanı, el amru, bu hadi, manzilte, min afat, Şu dört afet bir önceki bölümde zikrettiğimiz dört afet. Madem bu kadar tehlikeli, şeytanı bile bu hale getirdi bu böyle. Ve lazımdı, Bunlardan korunmak gerekiyor. Falah bud demin, mehrifeti hakikati ve hadiha. O zaman bunların tam ayrıntılı bir şekilde bilinmesi, sınırlarının bilinmesi gerekiyor. Fəbeyinlənə, dalıke. لِنَعْلِفَ كَيْفَ اتَّر۪يكُ اِلَا اتَّحَفُّزِ عَنْهَا Nasıl korunacağımızı da bize anlat o zaman. Dersen eğer, o zaman sana cevabım şudur. Yani bir nevi şöyle oldu. Gazali bize geniş geniş bunu anlatınca, adeta birimiz çıktık ona dedik ya sen bizi çok ürküttün. Şu meseleyi biraz daha aç bakalım. Ayrıntılarına gir şu işin. Dedik, o da Allah'ın izniyle şimdi anlatıyor. فَاَلَمْ Bilesin ki. Dört şeyi bir önceki dersten hatırladık. Dört afet çıkacak eğer kalbini korumazsan ki birden ve diğer o zararlardan demişti. Faalen bilesin ki en fi kulli vahidatin minha kelamen kesiran. Her biri konusunda bayağı konuşabiliriz biz. Fakat eşba'n fi kitab-ı Bu e, İhya kitabında ve Esrar معلومات din isimli kitabımızda sana ayrıntılarıyla bunları anlattım ben. Çünkü bu kitabı ne demiştik ta en başta bir özet olarak ömrünün sonunda yazayım İhya din çok uzun olduğu kimse okuyamaz onu diye korkmuş Allah ona rahmet etsin Allah öyle ilham etmiş İhya ülümüddini bize özetlemişti. Şimdi de ne yapıyor? Ben bunu İhya'da anlattım çok uzun istiyorsan oraya geç diyor. Ama burada da veriyor. Nahnu kuru ha huna burada biraz min zikrihi ee, muhakkak burada anılması gereken şeyler var onları anlatacağım وَلَا يَكَوْلْ غِنَا yani e, yazmasak olmayacak öyle bir noktalar var ve وَبِاللّٰهِ اتَّوْف۪ي۪ي۪ Allah'ın yardımına sığınarak diyorum ki sana diyor اَمَّلْ emelu, hani saymıştı tuğlu emel sıkıntılı acelecilik sıkıntılı haset sıkıntılı demişti şimdi onları işte açıyor ama amel o amel konusu ve inne ekseru ulama'ina rahimehumullahu teala alimlerimizin çoğu dediler ki amel nedir innehu iradatul hayatil lilvakti mutarahi bil hukmi bu altını çizebiliriz kendisine göre ebel nedir onu tar iradetu hayati lil vaktil muterahi bil hikme hayata çok geniş zamanda hakim olma arzusudur. Hayata çok geniş zamanda hakim olma arzusudur. Bu çok geniş zamanda ne demek istiyor terahi dediği şey? Yani bugünü yaşıyorsun. Bugün ekmek derdin, nefes alma derdin, üşümeme derdin su içme derdin arkadaş derdin bu bugünün konusu şu anda ama sen 30 sene sonrasını 80 sene sonrasını 120 sene sonrasını da hayal ediyorsun geniş bir zamanda dünyadaki bütün hayatlar senin olsun diye uğraşıyorsun böyle bir isim yok kimsenin aklında ve dilinde ama uygulamalarında herkesin var emel bu işte benim 3000. yıl planlarım diye bir kimse roman yazmıyor. Ama bir bakıyorsun ki 3000. bininci senede nerede yazlık yapacak, nerede ne yapacak onu hesaplıyor. İç dünyamızda var. Buna emel diyoruz. Ve kısarul emeli, peki bu emeli, arzuyu kısa tutmanın tarifi ne? Tarkül hükmü fihim. Uzun vadede hayata hakim olmayı bırakıyorsun. Bir en tukayi bil istisna'i bir meşiyeti ve ilmiyi Ne yapıyorsun sen? Uzun vadede Allah'ın meşiyetine bırakıyorsun. Ne demek Allah'ın meşiyetine? Hani inşa Allah diyoruz ya. Allah dilerse. Evet, 100 sene sonrası da. Benim projelerimde olabilir mi olur ama benim elimde değil Allah'ın elinde verirse olur diyorum. E peki bunu lafla söyleriz. Öyle lafla değil. Lafla değil. Gerçekten Allah'a bırakıp bırakmadığını sen de anlarsın. Nasıl anlarım? Faize bulaşmam gelecek korkusuyla böylece Allah'a bıraktığım anlaşılır. Hem faizle krediyle ev al hem de inşallah hayırlı olur de. Sen Allah'a bırakmadın ki bu sözü faize bulaştın bir defa. Harama bulaştın, yalan konuştun, eşine zulmettin, çocuklarını ihmal ettin. İnşallah hayırlı olur. Yalan bu. Orada Allah'a bir şey bırakmadın sen. Bıraktığını söylüyorsun. Hangi meleği inandıracaksın buna? Melekler ilk defa bu yalanı dinlemiyorlar ki. Adem'in ilk çocuklarından beri bu yalanı konuşuyor insanlar. Peygamberler konuşmadılar, Allah'a koşan dostları konuşmadılar. İnsanlar hep bu palavrayı söylüyorlar. Camide bile yalan söylüyorlar. İnşallah bir daha yapmayacağım bu günahı diyorsun. Öbür taraftan da ne zaman bu ödeme onu bir bakayım diyorsun. Bunu lafla biz söylüyoruz. Karşımızdakini kandırabiliyoruz. Ama melekleri kandıramıyoruz. Kendimizi de kandırıyoruz belki. Melekler kanmıyorlar. Demek ki emeli kısa tutmak nedir? Canım elbette ben bir ay sonrasının, bir sene sonrasının hesabını yaparım ama elde keklik garantili değil. Allah sağlık verirse, bir tehlikeyle karşılaşmazsam, dinime de zarar vermezse, insanlığıma da zarar vermezse böyle yapacağım derim. bir şartı الصَّلَاحِ fil الْاِرَادِ Veya kısa emel, yani bu işi kısa tutmanın şartına irademi düzgün tutacağım diyorum. Haramlardan uzak insanlığıma zarar vermez bir şekilde tutacağım. Fiden inzakarta hayat eke bi anni inzakarta hayat eke bi anni aşı şu بعد nefes insanın, ev saate insanı, ev yuymen sanin belhukme ve alqatge. Fa anta amil ve dalik man man ve dalik minke mausiyet. Eğer sen bir nefes sonrasını, bir saat sonrasını bir gün sonrasını kesin ve elinde garantili biliyorsan sen emel sahibisin işte. Burayı çok dikkatli anlıyoruz. Uzun yaşamaya karşı çıkmıyor. Uzun uzun projelerim olmasın de demiyor. Ne diyor? Bir saniye, bir saat, bir gün, bir hafta sonrasını nasıl garanti bilirsin de ona göre hareket edersin diyor sen. Sıkıntı burada. Garanti bilmekte. Sanki ecelini tayin eden, tayin eden Allah değil de sen karar veriyormuşsun ne zaman öleceğine gibi düşünmeni yanlış buluyoruz. Iz huva hukmun alel gayb. Çünkü böyle bir şey gayba ait bir hüküm vermektir. Senin yarının gayiptir. Yani Allah biliyor sen bilmiyorsun. Ve in gayyetu bil meşiyeti ve ilmi min Allah fe eğer sen bunu Allah'ın meşiyetine Allah'ın ilmine bırakarsan fetaulu dersen ay şu Teala Allah izin verirse inşallah yaşayacağım dersen ev in Halm Allahu en şu Allah biliyorsa ki ben yaşayacağım diyorsan istisna getiriyorsun elde keklik görmüyorsun hayatı Allah'a bırakıyorsun fakat Xarajda anın hukmü el. O zaman sen emelle ilgili kuralın dışına taştın. Ve ke der ki in arat da lil vakti seyani fe ent Bir sonraki zaman için kesin ben buradayım. Kesin yapacağım. Hiç Allah'a sormak yok. Allah verdi vermedi bilmek yok. Diyorsan sen emel sahibisin. Ve in kayyet de irade bir şartı salahim ama iyi olursa faydalı olursa diye bir şart getirirsen kendi kendine kharaj ta'nu hukbil emel o zaman emelle ilgili tule emelle ilgili sıkıntılarını dışına taşarsın ve vasifte bi kısaril emel mil haysu teraktel hukme fi sen eğer geleceğe kesin hüküm tamam bu böyle ben yapacağım demiyorsan o zaman Kısa emelli insan oldun demektir. Fa aleke bitar ki hükmü fidedik il baka ve iradeti. O zaman senin görevin nedir? Allahu Teala ait olan bu alana girmemendir. Burada iki kavramı not defterlerimize yapalım, yazalım. Yeni bir kavram öğretti bize. Meşiyet. Meşiyet. İslam dininin getirdiği kavramlardan bir kavramdır. Meşiyet dileme demek. Dileme. İsteme manasında dileme. Meşiyetullah Allah'ın dilemesi demek. Diyoruz ki kıyamet günü günah işleyenler Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Ne demek? Affetmeyi dilerse affedecek. Affetmeyi dilemezse affetmeyecek. Meşiyet bu demek. İnşaallah kelimesi de buradan geliyor. Ne demek? İnşaallah, Allah dilerse demek. Allah dilerse. Dilemezse olmaz demek. Burada bir toplumsal hatayı düzeltmemiz gerekiyor. İnşaallah gördüğümüz gibi bugün için kullanılan bir kavram değil. Gelecek için kullanılan bir kavram. Yarın burada mısın sorusuna inşallah demek gerekiyor. Yani bana göre bir sakınca yok geleceğim çünkü yarın Allah'a mahsus. Ama şu anda burada mısın diye sorduğumda inşallah buradayım dedin mi komik oluyor bu. E buradasın zaten inşallahlık bir şey yok ki. insanlar on sene sonrasını konuşurken inşallah demiyorlar. Geçmişi konuşurken inşallah diyorlar. Bu bedavacılık yani geleceğe ait kararlarda bir kudret görüyor insanlar. Ama şimdiki duruma gelince böyle yuvarlar gibi inşallah. Çok komik, enteresan. Mesela dostlarımız arıyor. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasılsın inşallah? Ya ben seninle konuşabildiğime göre iyiyim işte. İnşallah geleceğe ait bir şey. Hatta şunu da duyuyorum bazen. Selamun Aleyküm inşallah. Çocuk doğdu inşallah. Ya ne demek çocuk doğdu inşallah? Yani üç ay sonra doğacaksa inşallah deriz. Ben hamileyim. Üç ay sonra anne olacağım inşallah. O zaman doğru. Anne oldum inşallah. Maşallah inşallah. Bunlar din kökünden gelen kavramları Yuvarlayarak kendini teselli etme hastalıkları. Ne anlama geldiğini bilmeden konuştuğumuz için de bir bereketi olmuyor ne yazık ki. Evet. Bir zikir kelimesi geçti bu arada. Zikirle yani bunu zikretmen gerekiyor. Neyi? Yarın Allah'ındır. Benim yarında bir söz hakkım yok. Böyle bir zikir olacak sende. Vel muradu biz zikri. Buradaki zikir zikrul kalbi. Kalbin bunu zikretmesidir. Lafla söylemen değil. Yani inşallah sözünü kalbin söylesin. Senin 10 sene sonrasına bakışınla ilgili bir gerçek olsun bu. Sümmel muradu minhu. Yani bununla neyi kastediyoruz? Etteutinu ala zelike. Ve tesbiitu lil kalbi alayi kalbe bunu yerleştir. Yani yarın Allahındır. O dilerse olur. Kalbin böyle pompalasın sana. Lafla inşallah maşallah. Onun için bu ayrıntıya girdim ben şimdi. Lafla inşallah. E, üç gün sonra anne oluyorum müjde diyor inşallah demiyor. Anne oldum inşallah diyor. Kalpte çünkü inşallah kelimesi yuvarlama cümlesi. Böyle kekin üstüne sürülen cila gibi bir şey sürüyor üstüne onu. Bu fark İslamı, takvayı, ahireti hissederek konuşmakla yuvarlayarak konuşmak arasındaki farktır. Fafhamu <gülüyor> rahşeden inşaAllah Teala, Allah'ın lütfu ve keremiyle, onun yönlendirmesiyle bunu anlarsın diye umuyorum. Sümmel emelu barbeni. Amel iki çeşittir. Emelül ammeti ve emelül khassati. Genel emel ve özel emel. Fe emelül ammeti, genel olan emel. En turidel hayata vel beka'e li dünya ve temettü'a biha. Hayatı ve burada kalmayı, bütün dünyayı ve bütün dünyanın elinde olmasını istiyorsun. Genel bir emel bu. Ve bu mahciyetin saf bir günahtır bu. Bütün dünyanın senin olmasını istemen, hep dünyada kalmayı istemen. Çünkü dünyada hep kalmak istemek, ahiret istememek demek, cenneti istememek demek. Müminim diyorsun, cennete gitmek istemiyorsun. E i̇man yanlış. Dolayısıyla bu büyük bir tehlike. Onun için mahza günahtır bu. O zıt dua emel. Bunun aksi emeli kısa tutmaktır. قال الله Teala, Allah Teala buyurdu ki Hicr suresinin 3. ayetinde "Zarhum ya'kulu ve yetemettu ve yulhimul emel fe seve Zarhum bırak onları. Peygamber Efendimize hitap ediyor Allah Teala. Bırak onları kafirleri. Ya'kulu ve yetemettu ne yiyip dolassınlar ve yulhimul emel emel onları eritip dursun. Felsefeye onlar anlayacaklar. Ne zaman hayat bitince anlayacaklar. Ve emelül خاصة iki çeşit demişti ve özel emel enturidel <gülüyor> bakaa, özellikle bir emeli olacak insanın enturidel <gülüyor> bakaa kalmak istiyorsun dünyada li itme ameli fihi katar ve e, bir işi tamamlamak. Ve üzerinde risk bulunan bir işi tamamlamak için istiyorsun. Bu o mele yes takinu salah Ama senin de yüzde yüz bu işi başaracağın garantisi de yok ortada böyle bir şey için kalmak istiyorsun. Fi inna rubba ma yekunu khairun muayyanun la yekunil alabd fi. O fi itmami Bu mesela sen ne diyorsun? Alim olmak için kalmak istiyorum. Beş çocuk babası, beş çocuk annesi olmak için kalmak istiyorum. Özel bir hayatı, bütün bir hayatı dünya benim olsun gibi düşünmüyorsun da özel bir şey düşünüyorsun. Ama burada da gene bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? Beş çocuk anası olacağım, beş çocuk babası olacağım, alim olacağım, zengin olup dört tane cami, üç tane medrese yaptıracağım diyorsun ama böyle demekle olmuyor ki bunların hiçbiri garanti değil ki. Belki o parayı ele geçirince yapamayacaksın. Belki çocukların üç tanesini şey, <gülüyor> öyle arzu ediyordun ama şerre e, kaydıracaksın vesaire. Ben en sebebi fi afetin la yekumu biha hadel hayr Belki sen bir belaya tutulacaksın. Bu hayrı da bir türlü uygulayamayacaksın. Fe izen fe izen o zaman leyselil abdi izab tedea fi salatin ev sevmin ev gayri en yahkume bi ennehu bir e, kul, namaza, oruca veya benzeri bir şeye başladığında bunu bitireceğim diye bir garantisi yoktur ki aslında. Başladığın namazı bile bitirme garantisi yok ki. huva غَيْبُنْ O namazın dördüncü rekatı sen birinci rekattayken gayb'a ait bir konudur. Bildiğin bir şey değildir ki. وَلَا أَنْ يَقْسُدَ ذَٰلِكَ قَطْعًا Böyle bir şeyi kesin bu dördüncü rekatı bitirir selam veririm diye bir plan bile yapamazsın ki bilmiyorsun sonrasını. Le en ne urub be mala salahun böyle bir şeye imkan olmayacaktır belki. Bel yukarıydı der ki bil istisnay aushartı salahi. Bilakis kul o namazın dördüncü rekatını bile istisnaya yani Allahu Teala'ya bırakmalı. Rabbim lütfederse bu namazı tamamlayacağım demeli. Ya da ne demeli? İyi olmak için çalışıyorum ben Şartu Salah yani ben dördüncü rekatı kılacağım onun için gayret edeceğim demeli. Feykhlus min aybi'l-emeli. Böyle yaparken namazın bile son rekatına garanti vermeyerek emel ayıbından korunmuş oluruz. Kâlallahu Teâlâ li bi sallallahu aleyhi ve sellem Allah -u Teala peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki Kehf suresinin 23. ayeti "Ve şeyin inni fa'ilun zalika en yesha Allah." Allah dilerse yarın şu işi yapacağım demenin dışında yarın şu işi yapacağım deme ey peygamber buyurdu. Yani peygambere bile Aleyhissalatü vesselam yarınlara garanti verme diye bir talimat geldiyse Müslüman başladığı bir orucu bile akşama kadar tamamen sürdürüp sürdüremeyeceğinin garantisinde görmemeli kendisini. İnşallah Rabbim dilerse tamamlayacağım ben ve niyetim çok iyidir benim şeklinde düşünmeli. Bu konu sanki böyle biraz ağır gibi duruyor. Evet ağır çünkü biz alıştık asıp kesmeye. Yaparım, ederim, şöyle edeceğim, böyle diyeceğim. İşte niye ilahiyat fakültesi okuyorsun soruyorum kızcağıza. Cevap hazır. İnşallah ben Anadolu'daki cahilliği gidereceğim. Maşallah, maşallah. Ama bir sonra okul bitince görmüyorum onu bir daha. Okul okuduğu sürece inşallah o bütün İslam alemini düzeltecek. Buradaki inşallah ne kadar ciddidir. Ne kadar salah şartıyla yani uygun olursa şartıyla diyor onu bir Allah biliyor. Hele hele kızlar tıp fakültesinde okumanın ruhsatı onlara kolay çıksın diye öyle bir vaatlerde bulunuyorlar ki hiçbir fakir hasta o, o doktorken sıkıntı çekmeyecek bir defa garanti. Köy, köy Anadolu'yu dolaşacak o garanti. Doktorlara tebe, hastalara tebessüm edecek, doktorlara nasihat edecek o garanti. Altıncı sınıfa kadar ama. Altıncı sınıftan sonra o sözler bir kenarda şüphesiz istisna yani vardır da görene ne mutlu o istisnayı görene. Bu ne işte şeytan tuzağı. Uzun emel hastalığı bu. Ne diyor Gazali? Mesela Gazali'nin sözünü o öyle söylemiyor ama biz o tıbba uyarlayalım. E, şeriat ilmi öğrenene uyarlayalım. Ben niyetim budur. Böyle istiyorum. Rabbim lütfederse bunu yapacağım. De, bunu da Allah'a verdiğin bir söz kabul et. Allah'a verdiğin için de bu sözden caymamaya çalış. Böylesi doğru. Öbür türlü lafı yuvarlamak için inşallah ben bir mezun olayım göreceksiniz dersin. Mezun olunca bir daha kimse görmez seni. Ondan sonra seni vezneler görür hep. Banka vezneleri. Para. Ondan sonrası para. Bu yani kendi çapımıza bunu uyarladığımız zaman böyle anlıyoruz. Firavun ne yaptı? Bütün dünya benimdir mantığıyla baktı. O öyle battı. Biz Müslüman olarak Firavun gibi Mısır'ın kralı değiliz. Dolayısıyla onun sözleri bize hiç, biz onları söylemeyiz ki. Ama sen de bu mantıkla sadece dört yıllık bir fakülteyi ele geçirdiğinde böyle boş boğaz konuşuyorsan sen, Mısır'ı ele geçirdiğinde ne yapacağının işareti bu. Nasıl doktora gidiyorsun bir kan alıyor. Aldığı kan yani bir kahve, bile, kahve fincanını bile doldurmuyor. Ondan sonra bir liste çıkarıyor sana aman Allah'ım be. Hıh, üç kere ölmüşüm zannediyorsun. Şu yüksek bu alçak şu şöyle bu böyle. Yani on kilo kan alsalar senden ancak bu kadar bilgi çıkar zannediyorsun. Öyle değil. Çünkü bir damla kan senin vücudundaki beş litre kanın tamamını gösteriyor. O kanda senin bünyeni gösteriyor. Dolayısıyla ya siz benim bütün kanımı gördünüz mü nasıl böyle konuşuyorsunuz doktor bey? Diyemiyorsun. Bir damlasını gördüm senin kanının diyor. Aynı şey yani ben haşa tövbe estağfurullah Firavun ne biçim söylemiş ben sizin ilahınızım. Bu Mısır benim tanrı olduğum yerdir demiş. Hatta Hamanına tembih etmiş, Haman yüksek bir kule yap da Musa'nın tanrısına ok atalım yukarıdan onu öldürelim demiş. Hain, edepsiz, melun. Ama seni ben dört yıllık fakülteye girdiğinde, düğün salonuna gelin veya damat olarak girdiğinde görüyorum. Ben 25 yaşındayım, 10 dakika sen beni bu salonda gördün. 10 dakika bir damla kan işte. Senin asıl tiniyetin ortaya çıktı. 4 yıllık fakültenin diplomasından sonra sen gazali takmadın hatırlıyor musun? Demek 8 yıllık bir fakültede okusan Hazreti Ömer'i de takmayacaksın sen o zaman. Demek ki bu kan tarihinden anlaşılıyor ki seni firavunun oturduğu yere oturtsalar sen de mini firavunsun o zaman. Çağdaş Firavun olacaksın. Onun için bu emel konusu ve benzeri konuları konuşurken o hain kafirlerin neler yapmışlar bu dünyada deyip onları düşünmek yerine elimdeki küçük bir fırsat, küçücük bir fırsat, fakülte fırsatı, gelin olma fırsatı, damat olma fırsatı, araba bulma fırsatı, apartmanda oturma fırsatı, ne verdiyse Allah. Burada ben bu çapımla %100 kaliteyi korudum mu ki Firavun'un imkanları bende olsa ne yapardığıma cevap vereyim. Sen henüz asgari ücretli bir maaştan sonra helalle haramı karıştırdın birbirine. Bütün asgari ücretli ya da işte ondan bir kat daha yüksek maaş. E Firavun gibi bütün bütçeler senin elinde olsa insanlar senin amelen olsalar hep Alimallah sen Firavun'a rahmet okutursun belki de o zaman. Kan Nasıl bir damlası bütün vücuttaki kanı gösteriyor. Benim bir gün allah Teala'ya karşı olan laubaliliğim maazallah. Hayat boyu 500 senede yaşasam, 1000 senede yaşasam neler yapacağımın belgesi. Gerisi laf. Öyle lafla yapmam filan deriz de ona biz inanır görünürüz. Aslında biz de inandığımız yok. Onun için... Bu tuğlu emel konusunda yani hayatın tamamını sömüreceğini zanneden, avucunun içinde bütün dünyayı kullanacağını zanneden anlayışı, koca koca zenginlerin, yazarların, çizerlerin, büyük adamların sorunu zannetmeyelim. Herkes kendi çapının kralıdır. Herkes kendi çapında kraldır. Odanda sen konuşuyorsun. Yattın mı yatağa, ben seni koydun mu ellerine oturuyorsun. Kalkıp kalkmamak namaza, telefonla konuşurken yalanla konuşup konuşmamak, yalan ilave edip etmemek, gıybet ortamında gıybet edip etmemek, sanki 500 sene yaşayacakmış gibi yatırımlar yaparken hiç Allah'ın şeriatını, meşiyetini hesaba katmamak, bunlar hepsi bir gösterge. Bu göstergeye sen önem vermiyorsun, melekler önem veriyor. Burada küçük bir not daha ilave edeyim, bunu tefekkürümüze vesile olsun. Bir kafir cehennemde ne kadar kalacak sorduğumda, ne kadar sorusunun yeri yok burada. Bin, on bin, milyon, on milyon, bir milyar, beş milyar, üç yüz, üç yüz çarpı beş yüz milyar. Rakam yok, rakam. Bitti, rakam yok ahirette. Cennette de yok, cehennemde de yok. Kafiri ne kadar yaşattı Allah dünyada? Altmış sene. Altmış sene Allah yoktur, haşa, peygamber yoktur dedi. Tugyan yaptı. E cehenneme bir girecek. Ne 60 sene ne 6 milyar sene ne 6 trilyon sene hiç çıkmayacak orada. Bu adalet mi? Değil tabi. Eğer dünya standartına bakarsan. şu 60 senelik suçun çarpı 1 milyon olsun. 60 çarpı 1 milyon sonra 60 milyon sonra çıksın cehennemden mesela. Firavun çarpı 1 milyar olsun. 100 sene yaşadıysa 100 milyar sene sonra çıksın cehennemden denir eğer. Dünya rakamlarıyla bakarsak ama Allah öyle bakmıyor. Kafir geberip giderken kalbindeki gavurluk sonsuzdu. Onun için onu sonsuz bırakıyor cehennemde. Mümin de ölürken ne zaman İslam'dan çıkmayı düşünürsün sorulsaydı bir mümine ne diyecek mümin ne çıkması ya? Ben sonsuza kadar Müslümanım. Onun için sonsuz cennette duruyor. Onun için cennette sonsuz kalıyor mümin. Demek ki Allah kıldığımız namazlara baksa 20 sene kal cennette nere gidersen git hadi güle güle. Demesi lazım. Kafire de çektin çekeceğini. Zaten senin cezan şu kadardı çek git demesi lazım. Öyle olmuyor ama. Öyle olmuyor. Niyetlerimiz çok önemli. Dolayısıyla hayatımızın küçük bir kesitini önemsiz görme hakkına sahip değiliz biz. O küçücük kesit dediğin şey senin bir damla kanın. Senin bir cümle. Gavur mesela haşa sümme haşa. allah Teala yoktur diyor. Ya bir cümle bu. Bir cümle ama onun bütün kanını gösteriyor. Bütün beynini gösteriyor. Bütün damarlarını gösteriyor onun. Mümin de la ilahe illallah muhammedur resulullah diyor. Haydi cennede. Bir dakika sürmedi bu. Sonsuz cennette kalacak. Ama o bir, o bir la ilahe illallah Muhammedur resulullah diyor ya. O kızıl kızılırmak kadar e, bir mürekkeple onun içindeki iman yazılsa o mürekkep yetmezdi. Öyle iman o işte. Basit gördüğümüzden gazaliği de anlayamıyoruz. Ayetler ne dedi onu anlayamıyoruz. Ebe ve bara ve kane minel kâfirîn. Allah şeytan için buyurduğunda ne dediğini anlayamıyoruz. Hain kibir gösterdi diyorsun. O kibir sende de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne karşı çıkıyorsun. Arap diyorsun ashab-ı kirama. Arap. Kendi ırkını üstün tutuyorsun. Irkçılık mükemmel bir kibir çeşididir. Süper kibir çeşididir. En büyük ırkçı da şeytandır. Çamurdan yaratılanları karşıma nasıl geçirirsin dedi Allahü Teala. Teala. <gülüyor> Halaktehu mintin. Bunu çamurdan yarattın dedi. ırkını üstün tuttu. Kibir dediğimiz şey tuğlu emel dediğimiz şey elle tutulur gözle görülür bir şey değil ama hayat bitirir, hayat kurtarır şeyler. وَظِدُّ هَذَا الْاَمَلِ فِي مَا كَالَهُ الْعُلْمَاءُ Alimlerimizin dediğine göre emelin zıttı yani doğru olan tarafı nedir? En niyetül mehmudetü Güzel bir niyet etmektir. Bir defa niyetin sağlam olsun. Ama niyetle Allah'ı kandıramazsın. Gerçek niyet. Ve innemâ kâlu ala alâ darbin minel ittise' Yani çok geniş bir manada bunu söylüyor alimler. Öyle niyet ettim, niyet ettim demekle değil. O niyet senin hayatın. Bir damla kan alıyoruz dedik ya öyle. Ve ennen nâviye bin niyetül mehmudeti yekûnum mumteni am el emeli. Çünkü güzel bir niyeti olanın emelle bağlantısı olmaz. Şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi genç mümin kardeşlerimi, yeğenlerimi, çocuklarımı, torunlarımı görüyorum. Kütüphanemi ziyaret ediyorlar. Hocam çok hoşuma gitti. Allah'ın izniyle ben de böyle bir kütüphane kuracağım diyorlar. İnşallah yavrum diyorum. İlk kitabı da ben hediye ederim genelde. Ah, i̇lk de senin benden hediye olsun. Bir daha geldiğinde bakıyorum cep telefonu değişmiş ama kitap listesi değişmemiş. Ya sen bana dememiş miydin hani kütüphane kuracaktın? Hocam işte ya hocam 3 bin liralık telefonu satıp 6 bin liralığını almışsın. Benim niyetim var. ha Bu meleklerin duyduğu bir söz değildir. Madem bu kütüphaneyi beğeniyorsun. E ben 10 yaşındayken bu kitabı almaya başladım belki. Belki 15 yaşındayken aldığım kitap duruyor kütüphanemde. Sen hala cep telefonuyla uğraşıyorsun. Niyetin varmış. Ona derler ya Anadolu'da külahıma oku o lafa. Bunu sen külahıma oku. Niyetin yok senin. Niyet edebiyatın var. O edebiyat işe yaramıyor. Laf. Lafla doymadığın gibi lafla hasenat yazdıramıyorsun meleklere. Onun için güzel bir niyet bu tuhlu emelin, bu vahşi emelin yüzde yüz öldürücüsüdür. Engeller seni. Sen kitap sevdalısıysan eğer, kitap sevdalısı birisi cep telefonuna fazla payla ayırmaz. Zarureti gidercek kadar bir telefon alır. Hatta telefonunu da sonra alırım der. Önce bir Sahih-i Bukhari'yi alayım bakayım. Düşünür. Niyet deyince, niyet öyle kendini kandırmanın adı değil. Kendini yönlendirdiğin şeyin adıdır niyet. Feza hukmül emel ve niyet-ül işte sana emelin ve güzel niyetin kuralını anlattım. İz kadı messetil haceti ila ma'rifatiha. Ma'a enne'l aslu'l asil, her şeyin başında bu geldiği halde, bu niyetin geldiği halde sana onu izah etmek zorunda kaldım ben çünkü unutuluyor. Kale ulema ona rahimehullahu teala fi haddi'l cami'it-tam. Alimlerimiz tam geniş bir şekilde bunu tarif ederken dediler ki enen niyyetu sahihata'l mahmudata sağlam gerçek niyet. Şimdi 6 çizilecek bölüm geldi. Dedik ya cep telefonu mu kitap mı nasıl ayrım yapıyorsun? İradatu ehzi amelin mubtada'in bi kable sa'ir'l a'mal bil hukmi" maa irade itmamı, beltiftir ve istisnai, Neyi konuşuyoruz Gerçek bir niyet, sağlam bir niyeti tuttuğun şeyi diğerlerinden önce tamamlamaya karar vermendir. Ben böyle Türkçeleştireyim bir şeyi. Bir şeyi tutuyorsun kapanda onu bitirmeden diğerlerine geçmiyorsun ya, övülü niyet, sevgili niyet budur. Cep telefonu ve kitap örneğim arz oluna Bundan iyi örnek gazalinin ihyasında bile bulamazsınız. Çünkü cep telefonu kadar güzel bir örnek gazali de bilmiyor. O evleneceğim de inşallah çocuklarımı mücahit yetiştireceğim. Diyen anneler, babalar için de geçerli bu. He he, çok güzel. Niyet maşallah, maşallah. Yani o niyet neredeyse ashab-ı kiramda bile yok. Amma ve lakin, önce taharet, elif cüzü, mümin kardeşler diye bir eğitim vermiyorsun çocuğa. Önce çizgi film dünyası. Ondan sonra, Kılık kıyafetinden, ahlakından, ağzından konuştuğu cümlelere kadar kimle oturduğu kaldığı belli olmayan bir arkadaş çevresi. Evde çocuğun akraba ziyareti diye gördüğü hidatler vesaire hepsini topluyorsun. O senin iddia ettiğin niyetine yönelik bir tek örnek görmüyor çocuk. Ama Allah'ın izniyle sonunu İmam-ı Azam Buradaki Allah'ın izniyle inşallah maşallah lafları ekmeğin üstüne cila sürmektir. Kalın mısır ekmeğinin üstüne kuymak da sürsen, kaymak da sürsen o ekmek mısır ekmeği. Pasta değil o. Sen pasta diye yutturmaya çalışıyorsun. Kendin kanıyorsun. Melekler kanmaz. Melekler kanmaz. Melekler kanmaz. Çünkü senden önce milyarlarca anne gördü. Senden önce milyarlarca baba gördü onlar. Milyarlarca mücahit edebiyatı yapan gördü onlar. Meleklerin tecrübesi var ya Allah, ilk defa görseler de kandıramazdın sen onları zaten. Onun için cep telefonu örneğini unutmuyoruz. Çocuğumu mücahit yetiştireceğim inşallah, evlenip İslam devleti kuracağız inşallah sözlerini unutmuyoruz. Konuşmak kolay, yapmak zor, yaşamak zor ama Allahu Teala hiçbir ameli zayi etmiyor bunu da unutmuyoruz. Hiçbir ameli Allah zayi etmiyor. Ben uğraştım. O dediğim niyetim gerçekleşsin diye. Cep telefonu değil. Eteğimi kesip eski eteğimi başörtüsü yaptım. Kitaba para olsun yeni başörtü almayayım diye. Böyle uğraştım. Allah gördü. Olmadı sonunda. Sana ne? Olmasın. Olmasın. Nuh Aleyhisselam'ın da istedikleri olmadı. Lut Aleyhisselam'ın da istediği olmadı. Ama Allah'ın en sevgili kullarında baş tacı olmuşlar kıyamet günü. Nurdan minberlerde kıyamet günü oturacaklar. Kaç kişi sormadı allah Teala, nasıldın soruyor. Sen çalıştın, gayret ettin, bitti. Ben mücahit yapmak istedim, gerekli bütün tedbirleri de aldım. Uykusuz kaldım, arkadaşsız kaldım, gece konduda oturduk, apartman bozmasın diye her şeyi yaptık yaptık, Ebu Cehil oldu. Bana ne? Bana ne? Nuh aleyhisselam oğlu adam olmadı diye azap mı çekecek? Çok basit bu, çok basit Allah'ın izniyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala ve ala ve rabbil alemin. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.